Allahu bilahe min ash-shaytan ar الله Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve salamü ala sîridina ve sənadin. Ve şafiğ ve Muhammedin, alayhi ve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 سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه القولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم حامل والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلين Sadakallahu'l-azim Ve bellana Resuluhun nebiyyül <gülüyor> hasimiyyül kerim Ya ilahe'l-alemin bizi sırat-ı müstakime hidayet eylem Kalplerimizi hakikate aşina eylem Zahir ve batınımızı münevver eyle. İçimizi dışımızdan daha berrak, daha duru eylen Amin. Dışımızı ıslah eyle. Amin. Bizi bu cemaat halinde, yeryüzünde emsali cemaatler halinde, İslam'ı hakkıyla yaşamaya muvaffak eyle. Amin. Yaşadığımız gibi hayata göz kapamaya muvaffak eyle. Amin. Sonra cennet ve cemalullah şerefiyle serşiraz eylen Amin. Amin ve hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlardır. İnşallahü Teala biz Rabbimize bazı aylarda ayların bazı günlerinde sen onun bazı mübarek gecelerinde kulluk yapan muvakkat kullardan değiliz. İnşallah bizler daimi Rabbimiz olan Hazreti Allah'a daimi kulluk yapan, daimi kulluk şuurunu müdrik olan şuurlu Müslümanlardanız. Daima kulluk yapar, gece ve gündüzü daima değerlendirir. İçimizi daima Rabbimizin huzurunda şerh eder, dertlerimizi O'nun huzurunda döker ve huzura ulaşırız. Bizim bu hale doğru geldiğimiz kanaatindeyim, kıvamına doğru geldiğimiz kanaatindeyim. İçimiz Hakk'a imanın, imanda hasıl olan irfanın ve irfanın ortaya getirdiği muhabbet-i ilahi ve zevki ruhani'nin neşvesine erdiği kanaatindeyim. Ancak Kadir gecesi gibi, beraat gecesi gibi, mübarek gecelerde hem hal hem dem ve hem soluk olarak iyilerin yanında benim gibi kötülerinde ses ve solukları pür pür Rahman'ın arşına yükselsin diye, iyiler kabul edildiği yerde o bez ve dergaha bize de buyurun densin diye sizin soluklarınız arasında soluklarını Rabbime duyurmak için huzurunuza ve her şeyden evvel O'nun huzuruna geldim. İki yönüyle beraatımızın remzi olan beraat gecesinde, bir buçuk asır, iki asırlık mahkumiyetimizden, mazlumiyetimizden, mağduriyetimizden ve maznuniyetimizden, beraatınızı, umma havası, ümidi ve Rabbimizin huzuruna geldik. Bir öteki beraat ise, ümid eder, diler ve dilenirim. Ahirette azabından beraat ve o beraat fermanıyla hammad ümmeti olarak ahmed i Mahmud Nami ile bayraklarımız elinde taşıdığı Liva-ül sancağı altında teratin almışlardan olarak bizi hayır ve neşreylesin. Muhterem Müslümanlar. Adım adım bizim hesabımıza dönen feleğin çarklarında dünya üzerinde, yeryüzünde tekevvün eden yeni oluşlar, yeni dirilişler ve var oluşlar karşısında bizim hesabımıza dönen feleğin çaklarında ayrı bir cilve hissedilmeye başladı. Biz bunu hakikat gamzeden nasiyelerden okuyoruz. Gönülleri işlerinde heyecanı tutamayıp, gözyaşları halinde kataratı dışarıya döken, gayb ve şehadete bakan gözlerden anlıyoruz. Hakkın bizi yumuşattığına, Oldurmayı irade buyurduğuna, artık meşiyeti bizi halas eyleme ve eyleme istikametinde tecelli ettiğine inandırıcı mahiyette tecelli etmektedir. O bakımdan, biz her idrak ettiğimiz beraat gecesinde, iki beraatımıza da adım adım yaklaştığımız ümidiyle camilerde toplanıyor, ellerimizle beraber sinelerimizi de açıyor, Dilencilerin yine kapına geldi. Taptuğun kapısına gelen Yunus reddedilmemişti. Sen ker Bizi kapında kapından elleri boş, yüzü kara ve kalbi intiksar içinde döndürme. Diyeceğiz. Diyoruz. Diyeceğiz. Ebede kadar bunu söyleyeceğiz. Söz verdik Rabbimize ezelde, O bez mahtü peymana yemin her sene yeniliyor. Kapısından dönmeyeceğimiz azmini yeniliyoruz, dönmeyeceğiz. Küreler parça parça olsa, başımıza dökülse, zemin şak, şak olsa, bizi yutsa Rabbin kapısından dönmeyeceğiz. Dişini sıkan dönmeyenler, örnek oldular bize. Camiye gelmenin yolunu gösterdiler. Mescide, mabede gitmem mevzunda işaret ve işarda bulundular cemaatle bağlam camileri doldurmaya başladı. Camiyi doldurmanın da sözü mü edilir, sokaklar dolmaya başladı. <gülüyor> Seccadesini altına attı. Bu beraattır, belki beraattan bize de bera çıkar diye sokağın ortasında oturdu. Elini açıp, dil gir ve kalbi kırık. Rabbim sen kalbi kırıklarla beraberim buyuruyorsun. Benim kalbimde iki asırlık mahkumiyetin kırıklığı var. Benim kalbimde iki asır mescidimin sahipsiz kalışının kırıklığı var. Benim kalbimde iki asırdan beri neslimin kalbinin midesine yedirilmesinin kırıklığı var. Sadece günahkar kalbimle ve bu kırık kalbimle değil, bütün kırık kalplerle senin huzuruna geldim. Beraatımı, beraatını istiyorum cemaatin. Bu havada bir araya geldik toplandık maddi mahkumiyet, maznuniyet ve mazlumiyetten kurtulmak için her şeyden evvel, her şeyden sonra mefker-i mevcudat Efendimizin yer yer yoklayıp teftiş ettiği vatanımızda, memleketimizde sıradan mesafe nizaya gelir gibi onun teftişine hazır hale gelmenin havasını meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi ihlas ve samimiyetten ayırmasın bu doğru yolun doğru yolcuları olarak ebede kadar bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Bizim maddi manevi beraatımızın ve topyekun alem-i İslam'ın maddi manevi beraatının remzi olan beraat keçesinde, ben sizlere bu yeni tekevrümüzde açtığımız merhale, aşacağımız merhale içinde bulunduğumuz durum, ve neticede karşı karşıya kalacağımız hatarlı keyfiyetler, ondan birkaç satır arz etmeyi düşünüyorum. Havanın sıcaklığı, gecelerin yaz gecesi olması, sizin bunanılmış olmanız her şeyi hesaba katarak kestirmeden hayatı ehemmiyetine inandığım bu bir iki satıra temas edeceğim. Evvela müsaadelerinize seniyor. Rabbimin de ben affetmesini diliyorum. Muhterem Müslümanlar, yeni tekevhünün kendine göre, yeni oluşun kendine göre bir hesabı vardır. Hesabıyla yeni oluş ve diriliş ele alındığı zaman milletin ve milletlerin dirilmemesi düşünülemez. Adat-ı şimdiye kadar bu mevzuda değişik bir hüküm görmedik. Tular gibi çağlayanlara, Eyüp gibi ağlayanlara, Ciyergahını dağlayanlara le bey kulum diye rahmetiyle imdada koştu. Başını taştan taşa vuranların hal ve hatırını sordu. Siz şayet karın ve kafa içinde, milletinizin dirilişi istikametinde bir şeyler yaptıysanız, unutmayın inayeti ilahi sizin sırtınızı sıvazlıyor. Günbegül Mezkhal-ı Efendimiz mescitlerinize teşrif buyuruyor. ''Gelecekten ne haber?'' diyor. Ben bu mevzuda meseleyi objektiften alıp, indiği ve enfüsü hüviyete büründürmek türetiyle size arz etmek istemiyorum. Ama belki yüz kere var ki, kalbi aydın ve içi duru kimselerin, alemi menamında belki de bazılarının yakazesinde, ''Ben İzmir'e gidiyorum bir oradaki havaya bakacağım'' dediğini duydular. Kainatın fahrının, Anadolu'da bana ihtiyaç var, geziye çıktım dediğini duydular Fahri Kainat Efendiniz'in. Sizin camilerinize geliyor, seccadelere yüz yere koyan gençlerinize bakıyor, yaşlılarınızın aşk heyecanını yokluyor, cemaatinin kıvamına gelip gelmediğine bakıyor. Camiye gelirken nereye geldiğinizi hatırladınız mı şimdi? Kimin görüş ve duruşuna göre vaziyet almanın ne demek olduğunu hatırladınız mı şimdi? Allah'ın huzuruna gelirken nasıl bir hesap, nasıl bir hava, nasıl bir hüviyette geldiğinizi düşündünüz mü? Mevkari Mevcudat Efendimiz vaziyetimize bakıyor. Ben o bezinde, o alemde hükümverme selahiyetine haiz değilim. Onun bir kıtmiri olabilirsem kendimi talihli sayacağım. Hayatım boyunca da hep onu temennâ ettim, Mevlana canının dediği gibi dedim. Eshab-ı Kehf'in cennete koyacaklar, senin ashabın göbeği olma azmindeyim. Kırk senelik hayatımda o bebeğe ulaşamadım, Ebubekir'in deme demeceğini kendimde duyamadım. Ama gayriye secde etmedim, müşrik olmadım. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahabının kıtmiri olmak. Bahri Kainat Efendimiz bu hava ve bu huviyyet içinde yok diyor Ehl-i Keşif ve ehl-i Müşahedenin müşahedesiyle yokluyor. Yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Şu melek numun cemaatin, muhabbet fedaisi cemaatin, husumet ve düşmanlığı gömen cemaatin bir daha dağotlamamak üzere gömen cemaatin alacağı hüviyeti şimdiden kestirmek ve tahmin etmek mümkün değildir. Biz iyi şeyler olacağı dilek ve dileğiyle, dilenmesiyle Rabbimizin huzurunda ve O'nun bezinde bulunuyoruz. Fakat her şeyin bir hesabı vardır. Hesabıyla yürünecek. Her devirde bu hesapla yürüyen cemaat bel iki büklüm kalmamış, tekerle-i ebed yiyen kalmamış, aşılmaz zannedilen yerleri aşmış, kandan irinden deryaları geçmiş, kar yığını tepeleri aşmış da varacağı yere varmıştır. Ashab-ı bugüne kadar bu aşılmaz vadileri aşmış binlerce cemaat vardır. Ama bu cemaatlar içinde sadece ilkiyle bizlere rasûl Ekrem size müjdeler olsun beratını çekmektedir. Her şeyin yıkıldığı, yok olduğu ve döküldüğü bir dönemde, şehvatın efsaniyesini ve beşeri hislerini aşıp camiye gelen, sahipsiz kaldığı dine sahip çıkan, boyunduruk yere düştüğü zaman altına giren sizlere müjdeler çekiyor, müjdeler olsun size diyor. Bu boyunduru kaldıracak cemaat müjdeler çekiyor Allah Azze ve Celle ve sallam. Fakat mühterem Müslümanlar, yer yer size bu hususta arsettiğim prensiplerden, vaktin müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım bir iki prensip var. Evvela bu meseleyi azami tasarruf ruhu ve şuuru içinde. Her şeyi sonuna kadar akıllıca kullanmak suretiyle hizmet etme mecburiyetindeyiz. Soluklarımızın bile boşa gitmemesine dikkat ve hassasiyeti içinde azami tasarruf diyorum. Ayağımda hala bir tutarlılık varsa, belim iki büklüm değilse, işte de hayra hizmet ettiğine kanaat etmedeyim şu dilim hala ağzımda dönüyorsa. Bunu O'nun rızası istikametinde kullanma mecburiyetindeyim, kullanma mecburiyetindeyiz. Azami tasarruf prensibi içinde tükeninceye kadar elimizdeki her şeyi kullanma mecburiyetindeyiz. Bedir'deki zafer ne zaman olur biliyor musunuz? Mücahitlerin tek atı vardır ve birkaç mücahit münavebeyle ancak mızrak kullanmaktadır pek çoğu belki kılıca bile sahip değildir. Ellerinde kullandıkları kılıçlar dahi bittiği yerde, tezenzüle maruz kaldıkları yerde, Rabbiniz benim size inayet edeceğim sesi o zaman duyuldu. Bülbülü hoş eder, tatlı bir hava içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu kâri Kerim, İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ Veyancura kallahu nasnazida düşünülmüş taşınılmış mıydı bilemiyorum. Berahatta, fetihden, nusretten bahsetmekten ne demekti? Cemaat bunu düşünmüş müydü ve biliyor muydu? İster okuyan ister cemaat, ister düşünsünler ister düşünmesinler. Dil Allah'ın onu dile getiren Allah. Konuşturan Allah, konuşmayı veren Allah celle celaluhu. Kur'an okuyan a inna ta tahna leke çektirdi. Ve yan Allahu nasran aziza kâfiyetini koydu ve noktaladı. İnayet-i ilahinin başımıza geldiğine dair bir işaretle işarette bulundu. Umduğumuz bir şeydi. Ümid ediyoruz Cenab-ı Hak bu defa ölümümüzde bizi yanıltmasın da yalancı çıkarmasın. Bedî'i nâfata tahnâle ca'at hamdina. kulağında çınladığı an her şey bitmişti. Asırlar hep böyle devam etti. Tükenildiği dediğimiz yerlerde elimizi doğruttuk. Batılıların ifadesiyle başkalarının müdafaada ümidi kesildiği yerde taarruza başladık. Mumyandı, tahfiyaya dayandı bir elektrik şebekesinin düğmesine dokunulmuş olma gibi bütün etraf aydınlandı tıpkı donanma gecelerinde olduğu gibi. Çanaskale'de Mehmetçik, İngiliz toplarına elinden aldığı paslı demir silahına çünkü diye takmış selam duruyordu. Göksünde topları ve topların ateşini söndürürken evindeki paslı demirle mukabele ediyordu. Başındaki kumandana toplarımız bitti, mermilerimiz tükendi, Süngünüz yok mu? diyordu. Süngü olarak yanında taşıdığı patlı demiri vardı. diye de yanında taşıdığı evinden götürdüğü tası vardı. İffetine, namusuna, dinine, ziyaretine karşı son müdafaayı veriyordu. Alem İslamının batıya karşı son karakolunda Mehmetçik son müdafayı veriyordu. Onun bu destanlarası sığmayan durumunu destanlaştıran, Felaket günlerim felaketse de şairi onun elinden tutacak aslanlarını yanına götürecektir. Bu da tevafuk değildir. Bir mübalağa içinde ancak Petr'in bu kadar şanlıydı derken, Mehmetcik'in hakkını veriyor, gerisini de şairlik mübalağasına affedil ve onu affedilir Biz daima biteceğimiz yerde bir iman ve izanla, Elimizdeki bütün malzemeyi kullanmasını bindik. yine her şey üstünden geldik Allah'ın tevfik ve inayetiyle. 20. asırda alem-i İslam'ın, alem-i insaniyetin çeşitli yerlerinde yeni oluşlar var. İçtimai coğrafyaya baktığınız zaman yeni yeni kabarmalar var. Tabii ki bu kabarmalar içinde Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olacak milletler olacaktır. Allah'ın lütfunu yudum yudum şerbet gibi içecek milletler olacaktır. O milletler arasında olmayı Rabbimizden diler ve dileniriz. Beraatımıza bir beraat olarak bunu da lütf ve ilave buyursun. Lütf eylesin ve ilave buyursun. Her şeyi tüketeceğiz muhterem Müslümanlar. Büyük bir davanın kavgasını verdiğimiz günde kavganın çeşidi ve cinsi hakkında hüküm beyan edeceğim. Daha doğrusu Kur'an'ın hükmünü size intikal Em hatik tu al-ful cenne. Ve lem ma yetikum ma zalidin halu min qablikum. Mesatu'l ba'sa ve'dra ve'zulzlu hatta yaqulur rasul ve'l-ladina amanu ma'ah meta مَتَا ya rabbena, يَا رَبَّنَا اَلَا اِلَا اِنَّا اَصْرَ Siz cennete daha evvelkilerin tabi olduğu imtihanlara tabi olmadan gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu hesaba girmeden muvaffak hediyesi edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Başınıza, başkalarının başına gelenler gelmeden, bu derin vadinin, bu sarp tepenin aşılacağını mı zannediyorsunuz? Onların başlarına öyle dahiye ve belalar geldi ki sarsıldılar. Sarsıldılar da hem Peygamber hem de ümmeti dedi ki metanesullâh. Allah'ım yardımın ne zaman? Yani tükenme kertesine ve noktasına geldik yardımın ne zaman? İşte o dakikada Nusret-i ilahi yetişti. Ne Nebi bulunduğu yeri, noktayı terk etti, ne de arkasındaki topluluk, dava olduğu gibi bıraktı, geriye çekildi. Safir ve ikdamda bulundular. Dişlerini sıktı tükenme pahasına dahi olsa mevzilerini terk etmediler. Mihraplarını bırakmadılar. Minberden uzaklaşmadılar. On dört asıl sonra dahi olsa Minberden yükselen her seste rasûl Ekrem'in namesini duydular. Minberden burcu burcu yükselen her ses sadece Muhammed el-i Serhatu dinlediler. Mihratta rasûl Ekrem'i gördü ve kendilerinden geçtiler. cepheyi bırakmadılar, hakkın kapısına sırt çevirmediler. Onun için hiç olmayacak şekilde Cenab-ı Hak onlara lütuf ve keremde bulundu. Ben bu dar zamanı uzun boylu müşahesle, misallerle küssiyette halim yok. Hem şu andaki ruh aletin hem buna çok müsait değil. Ama yine de mücerret bırakmamak, sadece bir kısım felsefi üyete meseleyi takdim edip ona bağlı bırakmamak için müşahesleyi fikal edeceğim. Mefkari Mevcudat Efendimiz, hayatında büyük dağlanın ciddi kavgalarını vermiştik. On üç mücadele hayatı onun sabır, azim ve istem içinde geçmiş. Adeta Yunus'un diliyle döven elsiz, döven adinsiz ve gönülsüz yaşadığı bir hayattı bu. Kırılmamıştı. Başına karşı tokmaklar toplaklar karşısında, karşısında cemaatine az ve mafiyas dilemişti. Ondan sonra da karşısına çıkan düşmanlarına karşı maddi mücadele devleti başlamıştı. Bütün bu dönemlerde Mezkari ve Hücudat Efendimiz geriye çekilmeden daima ileriye doğru atlayarak büyük kavgasını vermiştir. Bunlardan bir tanesi Uhud, Medir Zaferi'nin neşverdiği içinde sahabi, düşmana yeni bir darbe indirmek için Huda çıkmışlardır. Bugünkü maddi hüviyetiyle sark bir kaya olduğu gibi, o gün önünde cereyan eden hadiseler itibariyle de Uhud çok tarz olmuştur. Onları eritmek ve tüketme yeri de adeta uhud. Bununla beraber Resul Ekrem Uhud'a küskün ve dargın değildi. Bir gün uzak bir yerden dönerken Uhud'un dirveli çaykası göründü. Ferman ettiler Uhud'u Cebelun Uhud bizi davet onu onu o da bizi sever. Uhud Resul Ekrem'i seviyordu. Varında Sabir Resulullahı. Uhud'un şehitlerini barındıran Uhud'da sert bir kavga verilmiştir. Kadın erkek etten kal'e gibi hak davası uğruna Resul-i Ekrem'in önünde doğranmaya azmetmişlerdi. Bir valide Enes bin Nazır, Hazreti Ömer'in mevzi araması karşısında kükrüyordu. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz diyordu ve biraz sonra da onu kütükte doğranmış et gibi buluyorlardı da tanıyamıyorlardı. Resul-ü Ekrem'in vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz? Evet dünyayı, nefsine haram sayıyor ve güle güle kendisini ölümün kucağına atıyordu. Kadın erkek dillere destan, habiteler cereyan etti. Mefkari Mevcudat Efendimiz etrafında kendisini koruyanların, kol ve kanatlarının kırıldığı bir andı ki, şu gelen şebekeye karşı, yüruha karşı kim himaye edecek, koruyacak beni. Bütün ses ve soluk kesilmişti. Sargılar elinde çocuklarına hizmet etmek için, oraya kadar az ve ikdamda bulunmuş gelmiş bir anamız vardı. Tarih onu anarken karşısında selam çakar ve temenna durur. Büyük Nesibe Hatun, Allah Resulü'nün mu'mare bir intifat ve tespil buyurdukları büyük kadın. Çocuklarının kolu kanadı kırılmış, yakınları budanan ağaç gibi budanmış ve kendi onlara sargı sarmakla meşgul olduğu anda resul Ekrem'in insanın içini delen sesi duyuldu. Bunlara karşı kim çıkacak? Kimse kalmamıştı. Anamız nesip edemezse kimse kalmamıştı. Bulduğu bir yerden bir kılıç buldu, ben dedi ya Rasûlallah. Gelen erkeklere karşı erkek gibi savaşıyordu. Bazen baş buduyor, bazen kol götürüyor, bazen bacak kesiyordu. Vücudunda ondan on beş tane ok yarası vardı. İçine ay kadar yaralar almıştı. Allah Rasûlü coştu, heyecanlandı. İltifat âmîsi sözde men tefettü Sılaşım ala nillaha raha tukatil. Sava ve sonraya döndümse, Nesibe yolunda kavga verir hiç gördüm. Odu kesilen oğlunun yanına gidip sargısını sardıktan sonra sırtınız sırtla geçti Resulullah'ın önünde savaş evladım. Allah Resul'u coşacak. Nesibe senin şu katlandığına kim katlanabilecek diyecektir. Ya Resulallah dua et Cennet'te seninle beraber olayım. Allah'ım nesibeyi benimle beraber eyle Cennet'te. Bundan sonra hayatının sonuna kadar vallahi bir şey diri etmeden, andırmadan sonuna kadar evet cihat eder, mukatele eder ve kavgada olurum. Azami tasarruf havası içinde bütün sermayesini ak yolunda bezdetme. Uğud'un kasvetli havası üzerinde yeniden birdenbire hulutlar atırıverir. Nesibenin gülen çehresiyle beraber resul Ekrem'in çehresi de gülmeye başlamıştır. Öldüğü şaiatından sonra cennetlerden kadem buyurmuş, şeref kudum buyurmuş dünyaya teşrif etmiş gibi Hz. Muhammed'in yeniden yerinde bulan asab-ı Resulullah, Medine'ye geldiği gün duydukları haz ve lezzetten daha fazla bir haz ve lezzet içindedirler. Hepsi yeniden etrafında halelenmiş, bayral yapmaktadırlar. Kolları, kanatları kırılmış, 15-20 yerden yara almışlar, ne ehemmiyeti var! Düşmanın hasır ettiği kasretli bulutlar kaldı küçük bir nizamdan sonra Allah muvaffakiyet ihsan etti ya, Rasulü Ekrem hayatta ya, onu yine bir kadının sızlanışları içinde dinleyelim. Medine'den çıkmış koşa koşa Uhuda kadar gelmiş. Belinden vurulmuş bu kadın dairi bir kadın. Nasıl sonuna kadar sahip oldukları her şeyi tüketmeye hazmetmiş bir cemaat olduğunu, bu müşahaslardan damlayan damlalarda tanıyalım diye arz ediyorum. Bu büyük anada Uhuda kadar koşa koşa o altı kilometrelik mesafeyi koşa koşa kat etmiş, nihayet Uhud Vadisi'ne yanaşırken bir el satmış kendisine, Sümeyra, işte baban şurada mesbul, o babasına bakmıyor, muttasıl isterik hal içinde adeta, muttasıl aynı şeyi mırıldanıp duruyor, ey ne Resulullah, Resulullah nerede onu gösterin, neyle ey babamı? Birkaç adımlarda bir el kalkar, Sümeyra evlatların oradaydı, ikisi de şedid yatıyor. O evlatlarından da habersiz, aynı hal bütün ihtişamıyla üzerinde, eyne Resulullah diyor. Biraz sonra kocası Abdullah onun naşı gösteriliyor, o yine yine Resulullah diyor. O, olmadıktan sonra evladı yani? Ne diyeyim babayı ve evladı, neyleyeyim efendiyi ve akrabayı? Velayet biraz sonra. Bir hizn-i hasin içinde bulunan Allah Resulü'nün yanına kadar götürdüler. Birkaç metre birkaç adım sana kendisini yere attı. Yeri öpe öpe Resulü Ekrem'in yanına kadar gitti. Dudaklarını cübbesine götürdü ve şöyle dedi, Tarihe dur beni dinle diyecek sözdü. O gün her şeyi tüketmenin destanıydı bu. Her şeyi Allah yolunda benzetmenin, Resul Ekrem için tükenmenin destanıydı. Dudakları mübarek cübbede dolaşırken şöyle diyordu... ...kullu musibetin bâdezâlike celâl yâ Resûlallah... Ah, ah, ah. ...bütün musibetler hafif gelir yâ Resûlallah... Ah, ah. ...gök üzerime gelse, yeri beni verse, ...ateşler fışkırsa, çepeçevre sarılsam... ...deyin zaten hayattasın, her şey hafif gelir yâ Resûlallah diyordu... Ah, ah. <gülüyor> ödeyecek şemaatı Rabbi rahimim gösterdiği için huzurunuz ona son şükranlarımı arz ederim. Burada ona karşı senelerce evvel yine bu camide ve bu caminin kürsüzünde senelerce evvel Rabbime karşı yaptığım bir küstahlık ve terbiyesizlik On iki senedir benim içimde bir ok gibidir. Sıra hiçbir zaman unutmadım. Milletin su kutundan ciğeri yanmış bir insan gibi kürsüden reva mıydı on asırdan beri dinine hizmet edenlere bu dedim. Keşke dilim kurusaydı demeseydim. Allah! Allah! Allah! Ne haddim vardı ki Rabbime hesap döneyim. Hakkın mıydı bunu söylemek? Uykularıma girdi, korkulu röyalar oldu benim için. Bununla beni baş aşağı götürür mü diye endişe içimden atamadım. Fırsat bekledim. Bir tablo yakalayayım da onda kendi hesabımı ona takdim edeyim. Sana karşı suç yaptım. Yine senin huzurunda kitbirin olarak başımı eşiğine koyup beni bağışlamanı diliyor ben dilerim. Ne bileyim ki sen seması bir damla yağmur düşürmediği bir zamanda, zemini bir rüşeğimin bitmesine müsaade etmediği bir zamanda, sahabiye yakın şu nesli ihya edecek, diriltecek, hayatımıza yeni bir neşve verecek, sahabi dönemini yeniden teşekkür ve tekemmükten hazırlayacaktır. Sığ ve sınırlı ilmimle, malumatımla aşamadım bütün bunları. Rabbime karşı küstahlık yaptım. Sizin huzurunuzda söyledim, çoğunuz, çoğu delikanlar o zaman çocuktu. Bugün çocukla delikanlı olanlar o zaman mescitte yoktu. Ben o zamandan bilip ve tanıyanlar şahit oldular. Rabbimi de beraber işhad ederek beni tüketme pahasına dahi olsa o gün daha sonra ve cehaver yapsın bütün küstahlıklardan itizar ediyorum. Keremlü Tuna'sı diyorum. Sizin karşınızda ben ciddi bir hicap içindeyim. Siz ümmeti Muhammed'e lütfeden Allah'ın Allah keremiyle mütecelli olan Allah'ın sonsuz nimetleri karşısında benim iki büklümde dayınık halimdedir. Ashabı Bedir gibi, Ashabı Uhud gibi tükenmesini bilecek bir cemaat. El fencet divan duracak kemerbeste yuhudiyet içinde en minnedir Rabbim diyecek bir cemaat. Vadi vadi çağlayanlar halinde gelişmekte. Küfrün ve kafirin çırtkanlığı karşısında, sulhun ve nizamın beşaretçisi, Hz. Muhammed Enfas, Hz. Mehdi azab bir cemaat. Dünyanın istimai kaderini değiştirecek, yeni bir neşve getirecek, biz o bezme ulaştığımız zaman, durumu ve zulümatı, nuru ve nurani şeyler işte o zaman anlayacağız. Hz. Muhammed'in ufkumuzda açtığı semayı ve şimdiye kadar içinde bulunduğumuz iki asırlık kasvetli hali, mukayese etme imkanına ulaşacağız. Sizin bu yolda olduğunuz kanaatindeyim. Alemi İslam'la beraber bir senfonizma içinde, Himalayalardan kopup gelen bir name ile bu temponizmaya iştirak etme havası içinde gelir bana. Çanakkale'deki destanınızdan, Malazgirt'teki destanınıza kadar, yeni destanlara mevzu olmaya doğru gittiğiniz kanatı var benim içimde. Baştan başa bütün bir Anadolu'da, kendisine yakışır şekilde analarla doluşup babalarla doluşu ne ifade ediyor siz söyleyin eğer bütün olup biten, bu içtimai mevcelenme ve çalkalanmaların felsefesini az nüfuz etseniz, siz o temiz kalplerinizde, hücşar vicdanlarınızda, işleyen beyin fakültelerinizle benim önümde ümide sahip olacaksınız. Hepinizin çok içerisinde, bütün cürümlerimle mücrim ben, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Bu meselenin fzf'sini idrak edecek siz de elimiz Şu içtimai mevcelenmeler ve dalgalanmalar içinde, topyeküm sebatat beşer çapında olan inkılaplar arasında en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Cehan harfleri değişmeler meydana getirdiği gibi ruh dünyasındaki bu utlaşma, İnsanlığın yeniden insanca yükselmesi, bulutlar üzerinde gezmesi, insanlığımız vicdanı, insanlığımızın vicdanını kapatıyla termesi, bu iştimai coğrafyada saadet asrından bugüne eşini emsalini görmediğimiz bir değişme meydana getireceği kanaatindeyim. Biz yeni bir bez hazırlarken beraatımızın hakkımızda beraat şeklinde tecellisine tığınarak arz <gülüyor> Türk'ü lisanların ve mezellelerinden ötürü Cülü Tümay'ın Nami'yle kendi tebaasına hedaya ve atayalarda attığı şu gecede ümit ediyorum ki benim şu anda dahi yaptığım küstahlıklardan dolayı beni muhakkaz etmez. Ben şimdi tepeden tırnağı hiç sesilmiş, doğrudan doğruya onun rahmet adına konuşuyorum. Şu anda adeta gazabını unuttum gibi, Rahman ve Rahim gözümün önünü doldurdu. Bismillahirrahmanirrahim ve İmadeta beni çepeçevre sardı. Allah Rahman <Gülüyor> ve Rahim, bu yıldızımızda mütecelli ve bunalttığı merak ediyoruz. Bu yeni teşekkür ve tekevrünü hazırlayacak olan, sizlerle başlamış nesli cedid, mezarı müteharrisleri silip sonra, Tarihse yerini alınca Teala sevginin ve şefkatin temsilcisi olacak. her göndüğü husumeti bir daha hortlamamak üzere gömecek ve yeryüzünde sevgiye ve şefkate dayalı insanca bir düzen ve denge şu teknik dünyasında Bizimle başlayan cemaatler sayesinde teşekkür edecektir. Bu oluşmaya vesile olacaksınız. Tekrar ediyorum. Bir girizgah yaparak sözlerimde tekrar ediyorum. Bizler bu zergübetme muhabbet fedaileri olarak gidik. Hiçbir kimsenin mevcudiyetimizden ve davranışlarımızdan endişe etmeye hakkı yoktur. Emniyet emniyetin temincisi olarak bizi yanında bulacak. Askeriye kendi işlerinde büyük davaya biz omuz vermiş olarak bulacak. Anarşinin karşısında aşılmaz bir Seddi Çin gibi, ne ifade eder Seddi Çin? Allah Resulü'nün hendeği gibi, Hz. Muhammed'in Seddi gibi Biz, küfür ve küfranın muktedası olan Çin ve Öfke'yi bilmiyoruz. Sildik lukatlarımızdan onu, bakıp görmek istemiyoruz, nefretten nefret ediyor, adavete sebhte bulunuyoruz, muhabbetten başka bir şey demiyoruz. İşte bu hava ve bu neşve içinde yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Bu dünya, daltılıç silahlarla, patlayan bombalarla değil, bu dünya insanlığımızı yükseltmekle, nazarını faziletlerine çevirmekle, fıtratı selimesi fikrini ona yeniden vermekle, iç aleminde derinleşme ve gönlünü fethetme imkanını ona vermekle olacaktır. Muhabbet dedik bu bezne girdik, başka türlü de giremezdik. Zira Muhammed'imiz muhabbet diye girdi bu bezne sallallahu aleyhi ve sellem. Manzaraya ve söylenen sözlere bakın ki, Basındaki mihberi yarılmış, cennetteki incilerden daha kıymetli mübarek dişleri dökülmüş, canın çıksın mübarek kanları yerlere atıyor ve eliyle kanlarını siliyor, damlası düşerse Allah ümmetini kahreder diyor <gülüyor> ve ellerini yücelerin yücesine kaldırıyor. Bu çirkin bu zulüm ve tecavüz karşısında Durun gayretullah'a dokunur da Allah ümmetini kahreder endişesiyle. Ellerini kaldırıyor. Cibril enfat havasıyla Allahümme ehdi kavmi fe innehum la yarifun. Allah'ın başımı yaranları hidayet eyle. Dişimi kıranları hidayet eyle. Çinem akıllı hidayet eyle. Cemaatimi hidayet eyle. Zira beni bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Böyle demiş bezme girmişti, böyle demiş yaşamıştı. Başka türlü yaşamamıza imkan var mı? En dilgir olduğu, en hissi olması gerektiği yerde dahi, şefkatiyle, muhabbetiyle, mürüvvetiyle ve insanlığıyla mütecelli, Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yeni tekevünümüzde biz, Meselenin kendi hesabıyla işin içine girmeme mecburiyetindeyiz. Meselemizin kendine göre bir hesabı vardır. Ve tek kelimeyle bu hesap son derecene kadar bütün enerjiyi, bütün imkan ve bütün potansiyeli kullanma, hem azami tasarruf manasında kullanmadır. Allah'ın bize verdiği her şeyi onun rızasının bütününü kazanma istikametinde Son zerresine kadar kullanma. Tıpkı mücahede ruhunu kavramış bir asker gibi. Son mermisini atıncaya kadar, elinde silahı parçalanıncaya kadar, bir kabza kalıncaya kadar düşmanına karşı teslimi silah etmeyen mücahede ruhuna bir hakkın nikahvan maaşına bir mücahit gibi her şeyini verinceye kadar azım ve ihsan içinde bulunma. Eğer neslimizin hava ve hüviyetinde bunu görmeseydim, bunu görenler bize söylemeseydi, vicdanlarımıza bu ülvü manayı duymasalardı, ben karşınızda bu kadar ümitli olamazdım. Bu mesele artık tahkim edilmiş bir meseledir. Hem bu kadar tahkim edilmiştir ki, basiretli olanlar aksine ihtimal vermeyecek şekilde buna inanmaktadırlar. اَزَّالِمُ سَيْفُ Seifullah يَمْتَقِمُوا بِهِ اللّٰهِ سُمَّ يُنْتَقَمُوا min. Zalim Allah'ın kılıçıdır. Allah onunla ibadından intikam alır. Ama sonra döner zalimden de intikam alır. Gelecek bu manzaraya şahit olacaktır. Siz de şahit olacaksınız. Havanın ikinci şartı, şartı şefkat ve muhabbettir. Sevgiyle atıldık. Nefretten nefret ediyoruz. İçimizdeki adavete adavet ediyoruz. İnanan insanları seviyoruz. Başını yere koyup Rabbin huzurunda temenni duranların anlı öpüyoruz. Halkın taşıdığı hakikata hizmet vazifesini destekliyor ve hakka hizmet eden herkesi alkışlıyoruz. Hakka hizmet etmeyi bir defineyi taşıma sayıyoruz. Bu definenin taşınması hususunda yardım için koşan bütün elleri alkışlıyor. Dine hizmet eden bütün elleri öpüyor ve bu vadide tırmanan bütün ayaklara yüz sürüyoruz. Bu hava içinde yola atıldık. Ne siyasi anlayış ve kanaatler, ne hizip ve düşünceleri, ne de hatta dine, dianete hasımlar karşısında herhangi bir muvazenesizliğe düşüp de kin ve yoluna girmeyi düşünmüyoruz. Buna baştan karar verdik. Sadece Rabbimizden bir şey diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu karardan geriye döndürmezsin. Değilme kararından... İnsanlara şefkat etme kararından, nizam ve intizam aşıkı ve hayran olma kararından, emniyet ve azayişin temincisi olma kararından, emniyet kuvvetiyle yan yana, harici ve dahili düşmanlarımıza karşı karakol komutanlarımıza ilan, askerle yan yana, nizamın yanında ve karşısında. Bilenler bizi böyle bilirler. Bilmeyenler de böyle bilsinler, senelerden beri hayallerinde yarattıkları gafillerin ifadesi bu. İnşa ve icat ettikleri fobi görme, endişe etme, korku duyma, duygu ve düşüncesine saplanmış, herhangi bir muhasebeye sahip olmayan, şu içtimai'nin felsefesine vakıf ve nicehban bulunmayan, habis kuvvetlerin tahrikiyle, Dış içimiz içimize attığı kelimelerle ve düşüncelerle bu memleketin ve bu milletin gerçek parçalarına karşı takınılmış tavırda bu tavrı takınanları da el açıp dua dua yalvaran Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın duaları içinden Allah'ım bunları da hidayet eyle. bezmin son rüknü muhterem Müslümanlar. Şu ana kadar Cenab-ı Hak bizi bir oluşa ulaştırdı, tenasüb-i illiyet prensibiyle izah etmemiz mümkün olmayan bir oluşa ulaştırdı. Fiziğin kanunu var, sebep-netice arasında uygunluk olacak, illet malul arasında münasebet olacak. Ben o noktayı kaldırırım ama bir noktayı kaldıramam. Cenab-ı Hak o nokta kaldırabilecek güce sahip olan bizlere 20. asırda binlerce hamd ve sena olsun nokta koyup arz edeyim. bir nokta yük kaldırma imkanını verdi. Biz şu ana kadar olup biten şeylerin arz ettiğim gibi tenasübilliyet prensibiyle izah edilmesini mümkün görmemekteyiz. Lutri ilahi başımızdan aşkın geldi. Gecemizde tek şimşek yakmıyordu. Kemamız bir tek damlayı dahi kıskanırdı alem İslam olarak. Zeminimiz ot bitirmemeye azmetmişti. Şairi Şehrimizin ifadesi içinde: Umar mıydık tavanlar yerde yaktır rehneden diye tap. Eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler. Dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir sürü mermer. On asırlık mazinin neticesi buydu. Bir yıkıklık, bir döküklük vardı. Başımızın seccadelere koyduğumuz zaman eskiden biz ağlıyorduk. Hüşrar bir vicdanla secde, seccadenin feryadına kulak verince, nerede bana diyecek, bakalımlar diye seccadenin ağladığına şahit olduk. Asırlar var ki onlar gözyaşlarıyla yunamadı, yıkanamadılar. Bu devirleri gördük. Ümitler tükenmişti. İnsanların kisarı hayale uğramıştı. Artık yeniden bir tekaün olmaz diyorlardı. Onun için çok gafil yaşlılarımızın ağzında da günbegün be gün yevmül beter sözü destanlaştırılıyordu. Bu bir küfür lafıydı. Ve fikri küfriye tercümanlıktı. Günbegün be gün yevmül beter olmayacaktı. bire Allah değiştirdi akışı. bire değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Gidin görün bütün insanlık âleminiz, ümide garg olacağınız şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Her gün fevç fevç, İzâ Câhene Sûllâhi Vel Fetç turesini ifade ettiği şekilde fevç fevç Şah'ın şarkında ve garbında İslam'a ehaletler göreceksiniz. Sadece Paris'te her gün 15 insan en az, üç sene evvelki tablo bu. Bugün iş nereye vardı onu kestirmek mümkün değildir. Dar imkanlarla, belki bir masası ve odası bulunmadan Diyanet mensubunun önüne her gün 15 Fransız geliyor ve kainatın fare etrafında halkalanan ve halelenen insanların dediği sözler. Ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a dehalet ediyor. Biz eskiden Türkiye'de ve Osmanlılar içinde duyuyorduk. Şimdi bütün cihanda duyuluyor. Yahya Kemal ciddi bir inkisar içinde. Sultan Selim evveli rahmetle ibajel. Fatih-i Melid Muhammedi diyordu. Eğer bu günü görseydi kendi kendine Alemişan-ı Muhammedi'nin fethedilişi karşısında, Batı'da da yegan Muhammedi'lerin yükselişi karşısında bu dev şair şiirlerinde ayrımcılar kullanacaktı. Şimdi bütün cihan getirecek, arşa velvele verecek şekilde Muhammedur Resulullah yükseliyor. Bütün afak-ı Etrafımızda bir sürü şey olup bitmektedir. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sokağa atılma ve dökülmeler, meselemizi sapote etme meselesine matuf olsa bile, dış içimizdeki gafilleri, bu şekilde bize saldırtma pahasına bizi tüketmeye çalışsalar bile Allah'ın bu mevcuda verdiği hükmü geriye çeviremeyecekler. La تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّٰهْ لَا لِكَ الدِّينُ الْخَيِّنُ Hüküm verilmiş, iş girmiş, tekerlek rayına oturmuş, hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır artık bunu geriye çevirsin. Ama bu umumi tekevvünde, bu oluşmada ve dirilişte saftilane davranıp başkalarının ekmeğini ya sürme manasında bir kısım hatalarımız olabilir. Geçenler çok yakından tanıdığım ve sevdiğim birkaç kardeşimin yanında bu endişemi isar ederken ödüm kopuyor dedim ve gözyaşlarımı tutamadım. 150 sene 200 sene evvel alem-i İslam'ın ve içinde onun bayrakları olan milletimizin, İdamına ferman kesen batılı, bütün sistematiğini bizim aleyhimizde kullanmıştı. Karlofça anlaşmasıyla perdenin altındaki menhut suratlar önüne geçmişti. Ve artık şenat ve denaatler açıktan açığa yapılıyordu. Malûbiyet ve mağduriyetimizde bu hava içinde hüküm verildi. Milletimiz bütün cihan'a karşı kavga ediyordu. şerat fıtriye prensipleri ve şartları içinde mukavemet etmek imkansızdır muvakkat mağlubiyatınıza Allah hükmetti, muvakkat malubiyetti bu. Bizi bu hale getirmek için bütün cihan anlaşırsa, bizi bu hale getirmek için bütün cihan el ele verirse, zannediyor musunuz? Kendi düşünce istikametinizde bir dünya kurarken sizi serbest bırakacaklar. Doğu-Bati birbirine düşman olsa bile, ayrı ayrı kutuplar olsa bile, bloklar olsa bile, fakat bizi bağlama mevzuunda ittifak içindedirler. Bunu bir lafta hatırdan çıkarmayınız. Öyleyse mahremde söylemem gereken bir husus. Hani kardeşlerimin yanında söylerken ödüm kopuyor dedim. Ve 20 gün kalkamadım yatağımda yatarken belki bunun için birkaç defa ağladım. Ödüm kopuyor dedim. Batı mihrakları bizi Herhangi bir hesaba sahip olmama havası içinde, sokağa döker, emniyet kuvvetlerimize karşı karşıya getirirler. Tükenmemize böyle hüküm böyle ferman ederler. Bunu düşündükçe ödüm kopuyor. Sulhun beşeretçileri, muhabbetin fedaileri, insanlığa sevgi öğretecek muallimler topluluğu, bir millet tarih sahnesinde yeniden arz-ı didar ederken, bu havayla ortaya çıkması, kendi tükenişine ferman veriliş istikametinde koşması demektir. İşte bu noktada da, tükenme veya olma yolların ayrımı noktasında, insanımız çok basiretli hareket etme mecburiyetindedir. Bize bir saha açılmış ve bir yol verilmiştir. Dinsiz, imansız bir neslin yetiştirilmesi karşısında, kılığını kıpırdatmayanlar bugün ciddi endişe içindedirler. Muallim Tokat'ı yediği zaman anlamıştır. Profesör Tekme Tokat kürsüden atıldığı zaman aklı ermiştir. Parlamenterlere kurşun sıkıldığı zaman aklıları işe yatmıştır. Her şeye rağmen bütün güç ve kuvvetler bizi sarma iktidarında olan tehlike karşısında bugün hem fikir ve alabildiğine uyanıktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu ana kadar Allah'ın lütfettiği, lütfedip de nimetlerini doğruya ulaştırdı. İkmal etmesi noktasında bulunduğumuz hengamda, her şeyi alt üst edip de bizi müzmehir eylemesin. Şu ana kadar lütuf ve keremiyle bizi yürüttüğü gibi, bundan sonra da insanlık evci kemaline doğru Yükselme istidadıyla bizleri aziz ve şerefiyap eylesin. Ayy. Muhterem Müslümanlar, bu son nokta üzerinde hassasiyet ve titizlikle durmak istiyordum. Vakit geldiği için mübarek gecede soluklarımızı soluklarınıza katacak bir havarla bir de meydana getirmek için kesme lüzumunu duyuyorum. Tekrar dikkatinize istirham edeceğim. Dikkatinizi rica edecek ve dikkatinizi arz edeceğim. Şu ana kadar üzerimizde nimetlerini gördüğümüz Hazreti Allah'ın nimetlerinin ikmal edilmesini düşünüyorsak, nimetlerinin itibam edilmesini düşünüyorsak, bu nimetlere şükrü köy köy kasaba kasaba dolaşmak suretiyle, irşad ekipleri teşkil etmek suretiyle, halkımızın içine, insanımızın içine girmek suretiyle, Milletimize dini hava ve anlayışı anlatmak suretiyle hizmet verelim. Evet bu Allah'ın nimetlerine karşı bir şükür olsun. Başka şekilde Allah'ın nimetlerine karşı şükür. Açıkça arz edeyim sokağa çıkma şeklinde şükür. Silah kullanma şeklinde şükür. Memlekette dahili kavga çıkarma şeklinde şükür. Bir bakıma nankörlük olacak ve Allah'ın nimetlerini kesmesine yol açacaktır. Rabbinizin nimetlerine karşı sizi nankör kılıcı bir yol tutmayınız. Resul-i Ekrem'in yolunu intihap ediniz. Dövene elsiz, dövene dilsiz gönülsüz gerek. Muhabbet fedaileri halinde halkınızın içine yayılınız. Rabbinizin inayet ve keremini böyle talep ediniz. Gelecek beş on sene içinde hakkınızda Rab tarafından istar edilen bereket. Sizin bu azm ve cehetiniz üzerine istar edilecektir. Rabbin rahmeti alınızdan öpecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi, dhabi gibi karşılayacak. Başında kapalı arz ettim, şimdi daha çıkart dedeyim. Namazlarımız mecside geliyorduk. Kalabalık akın akın mescide giriyordu diyor nakil. Ben de içeriye giriyordum. Mahfil gibi bir yerin merdivenlerinde bulunduğu mesnada, Resul ü Ekrem cemaatımıza şeref verdi dediler. Allah Allah! E dediler Allah! Mihraba doğru yanaşıyordu. Caminin daimi hatibine vaaz etme teklifini yaptılar. Ya resûl Allah sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu? Şeref buyurdu, mihrabın önünde oturdular. Cemaat çöştü, birisi yukarıdan bağırıyordu. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Gülüşünden güller dökülen insan döndü. as vesselam ve selamu aleyke ya Resulallah diyene baktı. Ve tebessüm ediyordu. Türk milletine tebessüm ediyordu. Yeni doğuşunuza tebessüm ediyordu. Yeni tekevinizlüğünüzü alkışlıyordu. Caminize geliyor, cemaatinizin içine karışıyor. Hadi <Gülüyor> ödüğünüz Resulü size de imza atıyordu. İşte size müjdeler olsun sözü bu manayı ifade etmektedir. Allah'ın keremi lütfu sizinle beraber olsun. Rabbin rahmet ve inayeti bir rahzat sizi mahrumiyete mahrum bırakmasın. Nefesleriniz içinde günahkar ve mücrim soluklarımı Rabbime takdim etmek isterim. İki üç cümle ile Sabrınızın istimale ebadi olsa bile, meslekten olan muhterem hocalarımız, bülbülü koş Eda kardeşlerimiz ve siz cemaat inşallah beni bağışlarsınız. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Erreğmanirrahim, <Sessizlik> -ra Rahim Yevmiddin, Elhamdülillahi Lledi halakal semavati vel ardu, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ إِمَّا بِمَا كَفَروا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ذِي جَايِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۖ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَةٍ وَرُبَاعَ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وما كنا لنهتدي لولا أن هدعنا الله والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأسحابهم أجمعين أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحم يا حي يا قيوم Fardun hayyun kayyumun hakemun adnun kuddûs. Ve ilâhukum ilâhû vâhid. La ilâhe illâhu ve ar-rahmanun rahîm. Allahü la ilâhe illâhu ve ar-hayyûl kayyûm. Ya ilâhel al alemîn. Ve ya ekremel ekremîn. Senin ifadelerin ve ayatü beyinat ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. İstediğin şekilde Efendimiz'e teslimat ve salat-ı selamla huzuruna geliyor, el pençe divan duruyoruz. Amin. Habibine konuşturduğu şeyle ki, i̇sm Azam'ı kim zikreder dua ederse kabul buyururum'' dedirsin. i̇sm Azam'' diye rivayet edilen şeyleri terdat edip huzuru Rabbül alemine geliyoruz. Amin. Bizleri dergâh hadiyetinden kâib ve kasir çevirme ya Rabbi. Amin. Bizlere kerem-i muameleyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Âlemin ve Ya Şu anda bütün memleketimizden, bütün kubbeler altında, yer yer radyo ve televizyon diliyle, seni anmak, Habibi Edib'ini anmak, Kur'an'dan ayetü beyine tilavet etmek üzere, senin cemaatin, senin kulların, Habibi Edibi'nin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Sana ibadet edilen mescitlere koştular. Ayaklarını koydukları yerlere yüzlerini sürdüler. İşlerini incelteyip kasveti izan ettiler. Gönül dikkati içinde hedeflerlerini sana kaldırdılar. Kurtuluşlarını ve beraatlarını senden istiyorlar. Milletçe kurtuluş erişlerini senden istiyorlar. Milletçe cennete girişi senden istiyorlar. Amin. Sen senden bunları isteyenleri haib ve hasir bırakma ya Rabbi. Amin. Sen keremü lütfunla bizlere muamele ile ya Rabbi. Amin. Ya ilahe l'alemin ve ekremin. Ben bu duanın böyle hüşşar bir cemaat içinde sana hiç günah işlememiş bir kulun ağzından yapılmasını isterdim. Üstü zannın mağlubu olarak yine huzuruna geldim. Sen bilirsin, her gelişte utandığım gibi yine utanç içindeyim. Ama bununla beraber, senden başkasına secde etmemiş anlımı sana doğru kaldırıyor. Şu cemaat içinde soluklarımın onlarla beraber sana yükseldiği anda, benim de cürümlerimi bağışlaman istiyorum ya Rabbi. 20 seneden beri halkı ifade ettiğim kanaatindeyim. Oyaladığım, uyuttuğum kanaatindeyim. Vaat ediyorum diye aldattığım kanaatindeyim. Yer yer bunun pişmanlığını vicdanımda duydum. Çekilip bir köşede oturayım dedim. Vahyiyle müeyyette isabetli kararı bilemedim. Gürümlü dahi olsa bu yola devam ettim. Bana isabetli dediler de devam ettim. Eğer yaptığım şeyler gürümse bu vaziyetinde senin huzuruna gelirsem. Vay benim halime, beni affeyle ya Rabbi! Amin <gülüyor> diyen cemaatı da affeyle ya Rabbi! <gülüyor> ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekrebin! Göremedik ama duyduk, müşahede edemedik ama tarihlerde müşahede ettik, okuduk. Senin dinine hizmet etmiş bir cemaatin ahfadı durumundayız. Tarihler bundan öyle bahsettiler. Destanlar meydana getiren bir cemaat dediler. Ya umen yertedeminkum andini firmanı subhanisi Saadet attından sonra irtidat edenlerin yerine, ayet übeyinatından getirdiğim bir cemaat olan bu cemaat, iki üç asırdan beri bütün suları çekilmiş, bütün surları yıkılmış, bütün köprüleri perişan olmuş, bütün yollar perişan olmuş. İçine geldiğim zaman şaştım, başım döndü. Kaçıp gideyim dedim, kalsın bu eller perişan dedim. Vicdanım buna da müsaade etmedi. Barıma ateş basıp içinde durdum. Bir gün bu cemaate hakikat erdireceğim beşaretini almıştım. Büyükler öyle demişlerdi. İnkılaplar içinde en yüksek gürse de İslam'ın sadası olacaktır demişlerdi. Yıllardan beri bunu ciddi bir ümit içinde Ciddi bir azm içinde neslimle beraber intizar edip durdum. Sen bunu gerçekleştirme lütfunu ihsan eyledin. Bizi bu havaya ve bu aleme getirdin. Senden diliyor ve dileniyoruz. Bu ve kerimini ikmal ve itmam eyle ya Rabbi. Amin. Buraya kadar getirdikten sonra, nimetlerini kemale getirip oldurduktan sonra, İçimizde bir inkisar meydana getirme ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ekremel Ekremîn! Sen ferman ediyorsun, bir cemaat işten kendi kendini değiştirmezse, ben onları değiştirip hizdana mahkum diyorsun. diyorsun. Binaenaleyh biz, mağlubiyetimizin altında işten değişmemizi görüyoruz. Ben şu sözleri sana taksim ederken de, bu mevzu karşısında hicap duyuyorum, utanıyorum, Sesimi kısmak istiyorum ama bununla beraber başka kapı bilmiyorum. Ellerini kapına açarken bir ızdırar ve mecburiyetle kapına doğru açıyorum. Başka yerlere gitsek bile, başka vadilerde dolaşsak bile, cürme güne hasaplansak bile, sokakların çirkefine karışsak bile, sen biliyorsun ya Rabbi, vallahi başkasına secde etmedik, billahi başkası karşısında bel bükmedik. Allah'ı başkasının kapısına gitmedik. İşte bu kadarcık sadakatımızla yeniden ah peyman'da bulunarak Huzuru Rabbül Alemin olan Huzur'una geldik. Bizi burada boş çevirmeyip aziz ve faydar eyle ya Rabbi. Beratımızı, izzetimize matuf istar ile ya Rabbi. Bizleri kıyamete kadar Kur'an'a Fadime ile ya Rabbi. Mescitlerimizde Kur'an okunmaya başladı. Dinin temeli ezanlar yükselmeye başladı. Umumu havadan istifade etme imkanını bulduk. Mabeslerimizde, mescitlerimizde bülbülü koş eden nameler dinlemeye erdik. Sen bu nameleri kesip bizi inkişara itme ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i güldüren sallallahu aleyhi ve sellem, bizi güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, etrafı güldüren, ervahı güldüren, eşbahı güldüren bu manzarayı mahkûs edip bütün bu gülenlere ağlatma ya Rabbi <Gülüyor> iki beri ağladık hep ağladık ama ya Rabbi canı dudağına geldiği hengamda da sen imdadımıza yetiştin la <Gülüyor> taknetu min rahmetillah dedin Rabbinizin rahmetinden ümidinizi kesmeyin de, dedin lebbeyk dedik elimizi göğsümüze vurduk paçalarımızı sıvadık Sokaklara daldık. Arettik, hicab ettik. Ama kahveler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Camiler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Biz kim, seni anlatmak kim? Sana en tatlı nameli bülbüller bile tercüman olamaz. Çatlak seslerimizde, taktağın sesi ifade eder edalarımızda. Bu kürsülerde sana zem tutmaya çalıştık. Ama sen biliyorsun ya Rabbi. Biz öyle zannediyoruz. Bunları sadakat içinde yaptık. Bunları sadakat içinde yapmayı düşündük. Sadakat içinde olmayı senden diledik ve dilendik. Yanlış dediksem, içimize inemedikse, nifaka girdikse şayet bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Hayır. Bizlere beraat lütf ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi, dokuz asır devhide bayraktarlık yapmış bir milletin affadı olarak alıştık o, o havaya. Sen'in adını omuzumuzda taşımaya, afaktan afaka, serhat Türkleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aşmaya, cehane muvazene getirmeye, insanlık için muvazene unsuru olmaya alıştık ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin. وَجَعَلَّكُمْ اُمَّةً masatan dedin. Sizi ifrat ve tefritin ortasında orta ümmet yaptım dedin. Böyle olmaya çalıştık. Böyle olmak için mahrumiyetlere katlandık. 40 yaşına girdik, 35 yaşına girdik. Dünya defterinden az şey tattık. Mahrumiyetlere katlandık. Ama senin rızanı kazanacağımız ümidinden asla dur olmadık. Hatırımızdan asla çıkarmadık. Bir gün biz olmazsa biz mezarlarımızda yatarken elinde bir demet gülle başımızda Fatiha okumak için gelen neslimizin gülmesini bize göstereceğini ümit ettik. Mezarlarımızın başında Allah diyenleri, minarelerimizde Allah diyenleri, mescitlerimizde Allah diyenleri, meclislerimizde Allah diyenleri, idare mahallelerimiz Allah diyenleri bize göstereceğini ümit ettik. Ümit ettikse hata ettikse ya Rabbi. Ey üminlerinizi kesmeyin diyen Rabbül Alemin. Ümit ettikse Ümit edip de hata ettikse, sen ümitsizliğe düşmeyin dediğin için yaptık. Bir noktada buna saplandıkça, diğer noktada senin emrini iltizam ettik. Fermanına bel bağladık, inkiyat ettik. Ve sonra bizi bir noktaya getirdin. Semamızın gözünü yaşlarla doldurdun. Sema üzerimiz ağlamaya başladı. Demin şak şak oldu, çıkardı. Kuluçkalar yumurtalar üzerine yattı civcivlerin çoğu falazlanmaya başladı, şimdi etrafta muhalif rüzgarlar esmeye başladı, dış mihraklar içimize düşmanlık atmaya başladılar. Bu oluş ve tekevrün ve bir, ta bir tarafta da yıkılışımızın yıkılışımızın karanlıklarını taşıyan hadiseleri görünce, senin bize bakışın karşısında ne var ki böyle düşünelim, Ötümüz kopuyor dersem ya Rabbi bu bala yapmış olmayacağım. Sen bu noktada bizim korktuklarımızdan bizi masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ehlullah'tan olan, senin dostun bulunan Ya Hafiyel Altaf, najna Ey lütufları gizli olan Allah. Ey keremleri gizli ve umman olan Allah. Bizleri korktuklarımızdan halas eyle ya Rabbi. Şu ana kadar lütfe paylaşıp Sultanı adeta Gedaya sultanlık mülkü sayılan, bu bize ihsan ettikten sonra, bunları payim al eyleme ya Rabbi. Amin. Bunları berkarar ve berdevam kılarak, bizleri bunlarla serfiraz eyle ya Rabbi. Amin. Şeref eyle ya Rabbi. Amin. Senin kelamın, Habibine münzel kitabın, bizim elimizdeki rehnumamız, senin Kur'an'ın, Üç asırdan beri raflarda küflendi ve örümcek tuttu. Mihraplarla beraber, minberlerle beraber, mescit kapılarıyla beraber sonra sen bizleri bülbül eyledin, mescitlere soktun. Tam elimizi Kur'an'a uzatacağımız zaman, ense kökümüze inen şu kahir el de nedir ya Rabbim? Haddim yok hakkım değil bunları sana sorayım. Meleklerin istisari gibi istihsar ediyorum. Terbiyesizliğimi mazur gör, manasını anlayamadım. Tepsirini istem arzusuyla huzuruna geldim. Cemaatinin kırılma üzere olan kalbinin, tercümanı olarak huzuruna geldim. İçimize su serpecek bir şey lütfeyle Ya Rabbi! Hayır. Bu muamma hal ve fasle Ya Rabbi! Hayır. Bu müşkilimizi müşkül küşa olan, Hazreti Muhammed hal müfasle ya Rabbi! Mescidimize girdi ya Rabbi! Bizi teskiş etti ya Rabbi sen biliyorsun! Sağdan İza'ya gel dedi ya Rabbi! Üzerimizde üç asrın eğriliği olan bizler tam izaya gelemedik! Onun istediği gibi düzelemedik! Ama sesinin içimizde duyulması, vicdanımızda bir musik-i namesi meydana getirdi! Coştuk! Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ağustos böceği gibi öttüğümüz mihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni benimle beraber neslimi, senin yüce adını anarak, bir ağaç dalı olan mihraplarda, bağırırken, ''Sasad Ya Rabbi!'' yıkanayım, yıkanıp huzuruna öyle geleyim. İbni Cahş gibi huzuruna çıkarken, yüzündeki halkanda nedir diyesin, günahkar çeremi, Kapamak için, sana göstermemek için sütledir ya Rabbi diyeyim. Nefsim adına diliyor ve dileniyorum. Bizi bu şereften layık olmasak bile mahrum eyleme ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Kur'an okuduk ve söz söyledik. Yüce adını aldık, huzuruna ve bezmine geldik. Ve yine Kur'an okuyacağız. Hitamı misk olsun diyeceğiz. Senin sözlerinle bu mübarek meclisi bitireceğiz. Ben günahkar konuşan kulunum, bütün seyyahatımla beraber bugün yaptığım günahlardan dolayı da muhafaz etme Ya Rabbi. Amin. İyi bir terbiye alamadım neslim gibi, kafamı olgunlaştıramadım neslim gibi, kalbi ve ruhi hayat eremedim neslim gibi, yaralı ve dili perişan, tercümanlığı sakat bir kulun olarak, senin kullarının ve Habibinin ümmetinin hissiyatına tercümanlık yapma vazifesi bir gecede muhakkaten zora ki bana sevdi edildi. Hissiyatlarını onlar namına sana takdim ediyorum. Benim günahkar sesime, günah dolu ifadelerime bakma ya Rabbi. Şu Allah diyen seslerin duruluğuna bak ya Rabbi. Heyecanla çatlamak üzere gelen gönüllere bak ya Rabbi. Bunların ötesinde bizim seninle olan alakamıza, sana karşı olan sevgimize değil, senin sevdiğin kullarına olan alakana, kullarına olan sevgi hürmetine, Bizleri mağfiretle merhamet eyle ya Rabbi. Feratımızı tamam eyle ya Rabbi. Kur'an'ın bizdalarımızda maks bulmasını kolaylaştır ya Rabbi. Hizmet edenleri de makbul eyle ya Rabbi. Şu başlattığın aşkı söndürme ya Rabbi. Dış hayatımızda cihat halinde tezahüre, tezahürü lutf eyle ya Rabbi. Halkımız içinde, insanımız içinden öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bizi bir daha beraatımızı teslit etmek, tesit etmek ve içimizi inşrahla doldurmak için huzuruna geldiğimiz gün çok daha değişik ve başka şekilde gelmek şerefiyle şerefler eyle yarattık. Duyalım! Canın çeşitli yerlerinde yeni tekevünlerin olduğunu duyalım ve bunların şükrüne eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Hakiki manasına uygun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minarelerde yükselmeye başladı ve biz bu beşareti duyalım. Göz yaşlarımız ceyhun huzuruna koşalım. İki büyük mürika varalım. Bu az oldu diye secdeye kapanalım. Göz yaşlarımızda mutasalladelerin katalım. Ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hâsir ettiği mevcelenmeyle. ...canı dudağına gelmiş kalbi durmuş insanlar olarak... ...ruhumuzu teslim edelim. İnşira, beşaret ve beşaşet içinde... ...şadırvanların temiz güvercinleri gibi... ...kanat çırpalım sana yükselelim. Bedr'in arslanları gibi... Uğdun kaplanları gibi... Can tarihinde... ...içtimai hayattan yeni coğrafyalar meydana getiren... Harika nesiller gibi harika nesil olma yolunda olan neslimizi bu türlü lütuflarla şereflendir ya Rabbi. <Gülüyor> <Gülüyor> Amin. Allahumma ya daim al fadl ala al barriye ve ya basit al yadayni bil asiyam ve ya sahib al mawahib al samiyye ve ya ghafir al zunub wal khatiyan. Amin. ala Muhammedin hayril varaciciy. Cüllü Aleyhüm Muhammedin, khair al-waradjiyya. Cüllü Aleyhüm Muhammedin, khair al-waradjiyya. Al-salatu ve s-salamu aleike ya ya Rasulullah. Al-salatu ve ya Habib Allah. Al-salatu ve ya abine wa hila. Allahumma ve sün ve barik Muhammedin.